Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış 81. Bölüm Saatçi Osman Efendi'nin ustası Şaban Efendi'ydi. Bu zat için bilinmez gizli evliyalardandır derlerdi. Zevcesi Nuriye Hanım teyze ile birlikte örnek insanlardı. Nasıl örnek yani? Validem Nuriye Hanım teyze için şöyle derdi. Herkes evliya arar. Kadından evliya olur mu diye sorarlar. Zamanımızda Rabia hatunlar var. Bunların kadrini kıymetini bilmek lazım. Dualarını almak lazım. Nuriye Hanım işte böyle biri. Saatçi Şaban Efendi'nin hanımı. Bu hanım herkesin evladından kızından şikayet ettiği zaman bozuldu. ''Adetler, gelenekler değişti. İnsanların ahlakı zafa düştü.'' Diye yakındığı günlerde tam yedi tane yetim kızı evinde baktı, büyüttü, okuttu ve yaşları gelince de evlendirdi. Bu yedi yetim kızı kendi kızlarından daha çok sevdi. Onlara daha çok ihtimam gösterdi. Bu zamanda bunu yapabilen ancak evliya olabilir. Şaban Efendi bir peygamber aşığıydı. Aslen Arnavut'tu. Medine-i Münevvere'ye Üsküp'ten gelmişti. Bu zat cidden meleklerin amel defterine boş iş, boş söz kaydetmediği kimselerden biriydi. Şöyle derdi. Yahu şu insanoğlu kârını zararını bilmeyen bir mah. Semalar kadar geniş yüz nizan kapısını kapatır da... ...iğne deliğinden daha dar su izan kapısından girmeye çalışır... Üstü başı yırtılır, elbisesi paramparça olur, yüzü gözü kan içinde kalır. Nedir derdin be Allah'ın kulu? Müslüman'a iyi gözle bak. Müslüman'ın iyi tarafını gör yahu. Hüsn-i zan insanı insan eder. Meleklerin secde ettiği insanı aşağılara indiren su-i zandır. Şaban Efendi'nin unutulmaz sözlerinden biri de şudur. Cömertliği, sehaveti sevdiren bir peygamberin ümmetine cimri olmak, hasis olmak, bahil olmak yakışmıyor. Oysa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetim, sakın zekat ve sadaka vermekten mal eksilir zannetmeyin. Sadaka malı arttırır, zekat malı temizler. Su ve sabunun vücudunuzu, elbiselerinizi temizlediği gibi zekat da malı temizler. Yahu bu yüce din, bedenimizin ve ruhumuzun temizliğini temin ettiği gibi malımızı, paramızı temizlemek için de bize yollar gösteriyor. Bizi cömertliğe, sehavete teşvik ediyor. Allah Allah! Şaban Efendi, Medine-i Münevvere'deki saatçilerin şeyhi, piri, büyüğü başkanıydı. Osmanlı İdaresi zamanında mahkemelerin yükünü hafifletmek için her sanat ve mesleğin mensupları arasında bir teşkilat kurulur, bir başkan seçilir, kendi aralarındaki anlaşmazlıklar ve mesleğin daha iyi icra edilmesine dair meseleler bu teşkilat vasıtasıyla halledilirdi. Ayrıca mahkemelere gitmelerine gerek kalmazdı. Başkan yalnız başına mı karar verirdi? Hayır. Başkan sözüne, haline, işine itimat edilen... ...olgun ustalardan bir heyet teşkil eder... ...mesele bu heyet tarafından karara bağlanırdı. Başkan ve heyettekilerde aranan en önemli özellik neydi? Üstad-talebe ilişkisiydi. Bir konunun ustasında, üstadında ne özellikler aranırsa... ...başkanda da aynı özellikler aranırdı. Başkanın son derece ahlaklı, mutemed... Sözü dinlenir bir zat olması gerekirdi. Hiçbir konuda açığı olmamalıydı. Bir misal var mı aklınızda? Bu davaların halliyle ilgili bir misal? Var. Bir keresinde bir ustayla kalfası arasında anlaşmazlık çıkmış. Mesele müzakere edilmiş. Kalfa haklıymış. Fakat usta ciddi olarak haklılığına inanıyormuş. Şaban Efendi demiş ki... Nefsi emmaremiz, kendisini temize çıkarmak, haklı göstermek için bize adaletsizliği emreder. Evet, dinimizde küçüğün büyüğe hürmet etmesi lazım ve vaciptir. Nefsi emmarede hemen daima bunu öne sürer, bunu teklif eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, büyüklerin de küçüklere şefkat ve merhamet göstermesini emreder. Ey Allah'ın kulu! Küçükler de bizden kemal bekler, af bekler, merhamet bekler. Sade sen mi hürmet göreceksin? Senin de yapacağın bir şey yok mu yahu? Şaban Efendi bunu söyleyince saatçi ustası ağlayarak ayaklarına kapandı. Demiş ki... Ben sizi sadece saatçilerin şeyhi sanırdım. Meğer siz bambaşkaymışsınız. Gönlümdeki putu kırıp attınız. Oysa ben kalfaların çıraklara, ustaların kalfalara üstünlüğü fikrini bir put haline getirmişim. Ustayı bir firavun zannetmişim. Büyüklerin küçüklere şefkatini, merhametini defterimden silmişim. Sadece hürmet ve saygı beklemişim. Usta ne yaparsa yapsın haklıdır diye inanmışım. Siz konuşurken kendimden utandım. Meğer ben bir zalim olmuşum. Şu an kendimden utanıyorum. <gülüyor> Sonuç ne olmuş? Usta kalfasından helallik dilemiş ve hakkını, haklılığını teslim etmiş. Medenilere galebe icbarla değil, iknayladır. Şaban Efendi saatçiliği öğrenip kalfa olunca Osman Efendi'yi dükkanına ortak etmişti. Birlikte çalışıyorlardı. Saatçi dükkanı bir irfan eviydi. İpekli Hacı Süleyman Efendi oğlu Habiburrahman'ı Şaban Efendi'nin Osman Efendi'nin yanına çırak vermişti. Hacı Süleyman Efendi bu dükkanı şöyle anlatırdı. Mers bu dükkan bir medrese, bir dershane, bir irfan haneymiş. Oğlum her akşam eve gelince gün içinde olan biteni, öğrendiklerini bana anlatırdı. Bunun üzerine ben de "Oğlum, ben de dükkan açarak yapacaksın. Oturmaya gelsem olmaz. Esnaf dükkanında sivrisinek karaltıdır derler. Ya, bana da saat silmeyi öğretin de bu vesileyle biraz dükkanınızda kalayım, istifade edeyim." derdim. Şaban efendi nakşiydi. Zikrin feyzine ermiş, çok yüksek ahlaklı, salih bir insandı. Haliyle, sükûtuyla kemaliyle bir mürşitti. Keza Osman Efendi, ömrü Kur'an-ı Kerim ayetleriyle geçmiş, âlim, ârif, son derece zeki bir zattı. Akşamla yatsı arasında tefsir okuturdu. Bu derse 50 sene devam etti. Haftanın iki gününde ihya okuturdu. Hac mevsiminde, Haremi i Şerif'te hacla ilgili vaaz verirdi. ile sözüyle, haliyle, nükteleriyle insanları yetiştirirdi. Bir hayli kısmetliymişsiniz. Kısacık bir ömürde çok değerli insanlarla tanışmışsınız. Bu üç saatla birçok defalar birlikte hacca gittik. Üç zat? Şaban Efendi, Osman Efendi ve habib Rahman Efendi ile. O zamanlar... Medine ile Mekke arasında doğru dürüst yol yoktu. Yolculuk deveyle yapılırdı. Kaç gün sürerdi? Mekke'ye gidiş 13 gün sürerdi. Bedir şehitlerini ziyaret etmek isterseniz bu 14 gün olurdu. Gidiş, orada kalış ve dönüş 35-40 günü bulurdu. Meşakkatli bir yolculukmuş. İnsanların ne olduğu bu yolculuklarda tam olarak ortaya çıkardı. ...insanın ahlakı nasıldır? Cimri midir, cömert midir? Nefsini mi seviyor? Kardeşlerini mi seviyor? Fedakar mı, bencil mi? Masraf çıktıkça benden olsun yahu rica ederim mi diyor? Yoksa yahu kim verdi bu parayı? Ne verirsiniz filan deyip yan mı çiziyor belli oluyordu. Bu seferler sırasında... ...olgun insan nasıl olurmuş gördüm. Gerçek müminler hak dostları... Hayatları boyunca iyilik yapma yarışına çıkarlar. Onların hayatı bir koşudur. Ne koşusu? İyilik yapma koşusu. Kim kime daha çok iyilik yapabilirse. Hayat bu olmalı aslında. Peki, kötülük hiç olmaz mı? Kötülük yapana bile iyilikle mukabele esas olduğuna göre artık kararı siz verin. ''Kir veya kirler suyla mı yıkanmalı demek istiyorsunuz?'' Amcam merhum hacca geldiğinde saatçi Şaban Efendi ile görüşmüştü. Şaban Efendi'nin gerek İmam Rabbani'nin gerekse onun torunu İmam Muhammed Masum'un mektubatlarından söz ederken ifade ettiği görüşler pek hoşuna gitmişti. Nasıl yani? Diyordu ki ''Mektubatı herkes okur ama ruhunu anlamak herkese nasip olmaz.'' Tarikat ve hakikat aslında İslam'a hizmet ederler. İslam'ın yaşanması tarikat ve hakikate vasıta değildir. Tarikat ve hakikat İslam'ın bütünüyle ve ihlasla yaşanmasını, tatbik edilmesini temin eden usuller ve metodlar. Maksat Allah'ın bildikleriyle amel edip, Muhammed'i ahlakla ahlaklanmaktır. Farklı bir bakış... Ve doğru. Asıl olan İslam'ın bütünüyle ve ihlasla yaşanması elbette. İşi bitince vasıtalardan vazgeçilebilir ama İslam'ın yaşanmasından hiçbir şekilde vazgeçilemez. İpekli Hacı Süleyman Efendi'nin oğlu habib Rahman Efendi, daha sonra Medine'deki saatçilerin piri, şeyhi olmuştu. Ustası Şaban Efendi'ye anlatırken derdi ki... şehadet ederim ki huzuru ilahide Cenab-ı Hak ustama Malayani'den, boş sözden, lüzumsuz lakırdı etmekten, vaktini boşa harcamaktan sual sormayacaktır. Ustam Şaban Efendi zikrin ne olduğunu çok iyi bilen, Allah'ı hiç unutmayan, daima hatırında tutan, Allah'ın huzurunda gaflette bulunmayan mübarek bir zattı. Bütün ilim ve irfan mekteplerinin yollarının temine çalıştığı hedef de bu değil midir? Nefsi bu hale getirmek, ruhu bu derecelere yükseltmek değil midir? Tanıdığım en büyük insanlarda hep bu hali gördüm. Allah cümlesine rahmet eylesin. Sözün burasında biraz da İpekli Hacı Süleyman Efendi'yi tanımak gerekmez mi? Vaktimiz var mı? Var elhamdülillah. Medine-i Münevvere'ye ilk geldiğimiz senelerde buraya İslam aleminin her tarafından hicret etmiş büyük zatlar vardı. Bu zatlar hicretin her türlü çilesine, hicranına, sıkıntılarına katlanarak gelmişlerdi. İpekli Arnavut Hacı Süleyman Efendi de bunlardan biriydi. Daha Kahire'deyken Mustafa Runyun derdi ki... Medine-i Münevvere'de hakkıyla muacir ve peygamberi zişana mücavir iki kimse varsa... ...biri mutlaka bu İpekli Süleyman Efendi'dir. Neden? Neden bu hükme vardın ki? Cihan Harbi faciaları sırasında İpek'ten kalkıp... ...eşi ve iki çocuğuyla önce İstanbul'a, oradan da trenle Medine-i Münevvere'ye gelmişler. Medine'de hanımı vefat etmiş. Süleyman Efendi iki yaşındaki veli ve dört yaşındaki habib Rahman'la yalnız kalmış. Medine müdafi Fahrettin Paşa, Medine halkını harp dolayısıyla sefere yollayınca, onlar da trene binmişler. Amman, Man, Şam ve Halep'ten sonra Konya'ya gelmişler. Bizim Konya'ya mı? Evet, bizim Konya'ya. Arnavutluk, Medine ve Konya. Konya'da parasız kalmış. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif de İpekli'ydi değil mi? evet. Konya'da başından geçenleri şöyle anlatırdı. Konya'da namaz kılmak için kapı camine girdim. Namaz sırasında küçük fil ağlamaya başladı. Onu gören Habirül Rahman da ağlamaya başlamasın mı? Ya çocukların ağlaması cemaati rahatsız etmesin diye namazı bozdum, çocukları aldım dışarı çıkardım. E cemaatin çıkmasını bekliyorum ki. Onlar çıkınca ben girip namazımı kılacağım Çocuklar susmaz Çaresiz kalmıştım Ya sordum neden ağlıyorsunuz yavrum dedim Çok acıktık dediler Siz ne yaptınız Ne yapayım Cemaatin dağılmasını bekledim Halk çıkıyor merdivenlerden inip dağılıyor Kalabalığın arasında elinde baston Beyaz yüzlü bizim tarafın insanlarına Balkan Müslümanlarına benzer bir sima yanıma geldi durdu 81. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Production.